Dörtte Almanya'ya gittim ama yani yazmaya başlayalı sanırım 2006'dan sonra 2007 daha yoğun özellikle 2007, 2008, 2009 mesela biz şey dersken yani o dönemin zirvesi 2008 Avrupa Şampiyonasıydı da yani hmm. blogların belki de iyi olduğu dönem e, keyifli e, içerikler sunduğumuzu düşünüyorum. Bir niye niye Borussia Dortmund e, girişi yapalım biraz. E, Borussia Dortmund'un e, futbol sahalarındaki başarısı malum ortada. E, özellikle e, son iki yıldır herkes izliyor. E, ondan önce en son e, Avrupa Şampiyonluğu şey Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu 1997. E, e, evet 28 Mayıs 1997 Münih Olimpiyat Stadyumu'nda Juventus'a karşı Şampiyonlar Ligi'ni alıyor. Hem de Münih'te. Ondan sonra e, abi gaza gelip böyle ya biz bu işi götürüyoruz deyip çok büyük transferler, çok büyük paralar e, harcıyor. Nasıl olsa Avrupa'da başarılar gelecek, transfer gelecek, başarılar gelecek. Arkasından biz bu parayı zaten rahatlıkla öderiz derken bir baş aşağı gidiveriyor. İflansın eşiğine geliyorlar. E, bunun detaylarını konuşacağız. E, ben bir yerden hatırlıyor muyum bu tabloyu? Ben, bana mı öyle geliyor yoksa çok yakınlarımızda var mı? <gülüyor> <gülüyor> E, Memlekete bu... gelirsen güzel, <gülüyor> güzel, güzel örnek <gülüyor> sayısında belki, sıkıntı çekmeyiz. Belki bu yüzden. yani Bizim mesela şimdi Bayramül ne kadar başarılı olsa da kendine asıl kültürüyle. Bayramül'ü işlememiz çok doğru değil. Ülke açısından söylüyorum. Ama Borussia Dortmund işlenmesi çok önemli. Çünkü plan program dahilinde bir başarı ve düşük bütçeyle ya da çok iyi kadronumuz olmamasına rağmen... ...işte bugün e, ülkedeki herkese... ...örnek olabilecek bir kulüp e, Borussia Dortmund. Aynen. Bu evet. açıdan... E, ...mesela Bayer dediğim gibi çok başarılı ve çok iyi bir kulüp ama... ...onun muadili bizim ülkemizde yok. Bizim ülkemizde bir Manchester United bir Barcelona yok. Ama <gülüyor> e, Dortmund... İster Elazığ Spor kendisine örnek alabilir. Türkiye Ligi'nde başarılı için. isterse de Galatasaray kendisine örnek alabilir. Avrupa'da başarılı için. Geçen sene Beşiktaş'ta bu sesler çok yükselmişti. Ee, Dortmund modeli diye ee, benzer bir şeyler Peki, önerilmişti. Nedir bu model yani? Ee, i̇şte onu dinleyeceğiz biraz. Ee, çok kabaca şeyi söyleyeyim. O 2002'den sonra büyük iflaslarından sonra inanılmaz bir organizasyonda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 E, krizli dönemlerde. Everton falan çok daha orada bir hatta daha rakamlar düşürüldü falan çok fazla olay oldu. 8-9 milyonluk e, transferi var. Yani, Olmayan yani, paranın harcanması var. Yani. 30 milyonluk bir transfer daha olması gerekir. Nihayetinde e, transfer... Ya, bu arada olurdu. şeyden bahsetmiyoruz. Yani Real Madrid, e, Manchester United değil bu takım. Dortmund. Yani bu rakamların çok çok büyük olduğu bir takım. Burası. O dönemden ve şunu da söylemek gerekir. Bakın orada çok üstünde, üzerinde durulması gereken nokta. Bu Şam, bu. E, ...transferler şampiyonluğu getirdi. Özellikle Leverkusen'in en iyi olduğu dönemde... ...son 3 haftaya 5 puan önde girmesine rağmen... ...bir şekilde Leverkusen... Şampiyon olamıyor ve 3 haftada 5 puandan fadasını kaybetti. Dortmund şampiyon olduğu dönemde. Çok klasik bir Alman hikayesi değil mi zaten? Yani son dönemlere gire, şampiyon ihtimaliyle giren takımlar bırakın son haftayı son dakikalarda bile şampiyonluğu kaybedebiliyorlar. Ya Aslında bu Leverkusen'e ait bir şey. O yüzden Leverkusen'in <gülüyor> adı biraz öyle ikinci. E şeye ait. Leverkusen e... diye değişti. Hmm, Almancası bize kuzen <gülüyor> olarak oldu. <gülüyor> e Hep an, ikinci an, oldular onlar. Eintracht Frankfurt karşı, e şey, Schalke var. Stuttgart'a e karşı Şalke var Bayern'e karşı.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 bir sonuçta futbol dışı bir adamdır. Ee, ekonomikle ekonomiyle ilgilenir. Borçlarını azaltmıştır. işte haklarını geri almıştır. Kimdir Watzke? Michael Watzke e, şu an için başkan olarak söyleyebiliriz. Yani CEO olarak geçiyor ama şirketleştiği için e, nasıl ki yani Bayern'in başkanı Uli e, şu anda o kurumda sanırım eee Watzke var.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 ...efsanesine kafa tutan Ender takımlardan biri olmasıydı. Ve buna nasıl kafa tuttu da çok önemli. İşte e, yani, benim merak ettiğim... Yani ...Dortmund nasıl bu şeye sürece giriz? Yani, e, belki biraz şartlar... ...hani nasıl desem... ...şimdi bir adaya düşseniz... E, ...eminim yaşamak için e, çabaladığınız zaman... ...bugün e, sahip olmadığınız özelliklere kavuşabilirsiniz orada. O koşullar içerisinde size yeni özellikler kazanılabilir. Yeni şeyler... ...mesela Dortmund niye çok iyi oyuncu buldu? Çünkü... Başka hiçbir şansı yok. Yüzde yüz koncentrasyonunu ucuz oyuncu veya iyi oyuncuya vermek durumunda kaldık. Japonya ikinci liginden Kagawayı bonservis elinde aldılar. Sadece yetiştirme parası verdiler. 375 bin. Ama oydu. bunu ya, ya yani bunu herkes yapabilir Yani doktor bunu nasıl becerebildi? Ya işte bu, bunu yapmazsa ölecekti çünkü öyle bir durumdaydı. Şöyle bir şey söyleyeyim. Aslında e, ilgici, Mesela, ilgimizi çeken... Heh, son bir örnek olarak söyleyeyim. Nurışayın çok yetenekliydi kesinlikle ama işte e, şu, şu anda rekor onda en erken gol atan, en erken oynayan oyuncu olan. 16 yaşında. Bunun olma sebebi başka şansları yoktu bu açıdan. Yani Nuri Şahin'i almak durumdaydı. Kagava'da iyi transfer yapmak durumdaydı. Yani e, siz de bilirsiniz ki eğer bu sizin hayati bir önem taşıyorsa bugün Galatasaray ya da Fenerbahçe gibi işte burada bir ucuz oyuncu varmış falan bakalım diye bakmazsınız. Ona bütün konsantrasyonunuzu verirsiniz. Ve çok iyi oyuncular topladılar ama tabii ki Klopp kırılma noktasıdır orada. burada e, mali tabloyu düzeltmeye başladıkların da e, bir yandan ki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 Şimdi tabii marka vermek burada çok doğru olmayacaktır ama biliyorsunuz bazı bizde de ünlüdür. Ucuz marka satan bir yer. Almanya'da da mesela Almanya'nın kim verebilirim en azından sanırım. Yağ markaları var. Yani çok ucuzdur. Eskiden aldiydi şimdi yağ oldu. Ee, müdür e, kendi odasında ve kulüp içerisinde dahi bu markalardan kullanmak zorundaydı. Tasarruf bu noktaya kadar ilerlemişti. Bu arada bir sponsorluk teklifi alıyorlar. Ee, ama kulübün onurunu ıı, zedirememek için reddediyorlar. Seks shop'tan ıı, gelen bir sponsorluk önerisini <gülüyor> reddediyorlar o parasızlık içerisinde. Yani i̇şte mesela onların ıı, şeyi o parasızlık içerisinde mesela bilet fiyatlarını arttırmadılar. Yani çok şey yaptılar aslında. Şimdi arkasında. burada esas ilgi çeken şu. E, bu tablo düzelmeye başlıyor. Takım ilk sene ligi 9. bitiriyor. İkinci sene 13. bitiriyor. E, fakat bütün taraftarlar, bütün Dortmundlar biraz önce senin de söylediğin gibi başka çıkış yolu olmadığında olsa gerek. Ama...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 Yani burada evet ama şey de düşünmek lazım tabii şarkıları vereceğiz o yüzden o topla gireyim ee, biz bir Akdeniz e, ülkesiyiz ee, Akdeniz kulübüyüz o yüzden Dortmund gibi Aman. bir Alman <gülüyor> bir de o ha namussuz havza var ya benim bir türlü şey yapamadım ha. o havzadan gelen takımla kıyaslamak birazcık zor olur yani. Ee...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 <gülüyor> Dinleyeceğiz, göreceğiz şarkı. <gülüyor> ee, Bu Bor zaten Borussia Dortmund ofisiales. Ben de İspanyolca gibi okudum. Orhan nasıl deniyor? <gülüyor> Ofisial. Yüz, yüz, yüz yarğı yazıyor. Onu da Almanca. On dört Evet dinliyoruz.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 Wir gratulieren dir zu deinem Jubiläumsjahr. Schwarz und gelb wir stehen zu dir. Wir sind die Magan. Ich war sie da, die deutsche Meisterschaft. DFB Europa Ballpokal gewonnen. Zusammen mit den besten Häuschen Fans. Alle gratulieren dir zu deinem Jubiläum. Schwarz und wir stehen zu dir wir sind der Evet ee, sanki Vizyon şarkı yarışmasından bir şey dinledik. <gülüyor> Neyse o kadar yüklenmeyelim. Madem kulübü kurtardılar bu kadarını da çekelim 100. yılda. Orhan Uluca ile beraberiz. Boris Yudur Dortmund'u konuşuyoruz. Libero'da açık da 94.9'da.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 ...televizyon nasıl ki bugün Önderöze'nin işte televizyondan yaptığı yorumculuk sonrası bir noktaya geldiyse... ...hiçbir yani başarısı geçmişte kariyeri olmamasına rağmen bu konuda... ...taraftarlarca büyük güven duygulamasını sağladıysa... ...Jürgen Klopp için aynı söyleyebiliriz. Bayağı niye dahi alay oldu. Ki Ulu Hönes çok istemişti ama şey demişti en sonunda... ...ben işte iki kişi arasında kalıyor en son. Ya Klopp ya Klinsmann ben Klinsmann'a inandırıldım diyor. Yani sonuçta onların bir spor yönetimi var.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 Ee, bütün bilim yan numaraları oluyor Ernest diye <gülüyor> <gülüyor> Bayağı bir heyecan yapmışız ama ama beklemedim diyor benim gibi yani bu kariyerde bir insanın şey olmasını. Yani o e, sadece Mainz'ı birinci lige çıkarması e, yeni bir teknik direktör için iyi ama oynattığı futbolda iyiydi. Aynı zamanda dediğim gibi yorumculuk açısından e, Alman kanalı devlet kanalında uzunca süre yaptı 5 yıl yani 2008 Avrupa Şampiyonası 6 aynı şekilde. E, o da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 Ertuğrul Sarab'dan futbolcu almam. Bugün ne Volkan? yani USA Spor <gülüyor> Şampiyon olduğunda çok ciddi söylüyorum. Yani Volkan'dan tutun, Ozan Epek'ten tutun. Sercan bugün nerelerde görüyorsunuz. Evet. Hepsinden ve Batajan'ın dahi... Yani olduğundan çok daha iyi bir futbolcu haline getirebiliyor. Yani Bu Le sistem meselesi. Lewandowski de. için aynısını söyleyemeyeceğim. Yani. Hayır, Götse için aynısını söyleyemem. Lewandowski tabii ki yetenek dışarıdan geldiği için. Başka yerde kendisini kanıtladı. Mesela Marco Reus için söyleyemeyiz. Çünkü Gladbach'ta zaten kendisini kanıtladı. Ama... Ee, Dortmund çatısı altında bu kadar yükselen Diğer oyuncular için bile mesela özellikle ilk ayı, Ben ilk ayın, e, Dortmund dışında Dortmund'ta olduğu kadar başarılı olacağını Hiçbir zaman düşünmüyorum Nuri de e, çocukluğundan beri Dortmund'da e, Futbol hayatını sürdüren Altıncıydı yaşında yaşında yaşında. galiba. Ya yani işte ben en son bir videosunu koydum. Ne? Yani 97 yılında Lars diken işte ya da bilmiyorum daha sonra 10 yaş 12 yaşında falandı sanırım. Bir videosu vardı en son. 25 yaşında şu anda bu şey. Sistemin büyüttüğü sporcular olarak. Kesinlikle. Izledim. Peki mesela... neydi bu sistem yani? Ya bu illaki Klopp'un sistemi başka bir sistem ama e, takım olarak işlediğiniz zaman hani bazen dersiniz ya mesela Fatih Terim'in atıyorum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 Bilgisayar programıyla e, milli oyuncuları seçiyor ve yani o zaman çok gol atanları seçmeyip böyle bilgisayar programına hızlı reaksiyon veren işte orada bir nokta gidiyor bu, ona hızlı reaksiyon veren evet seçiyor gibi. Bu reaksiyonu güçleniyor dediğin gibi ve top kontrolünde tabii ki evet. değişiyor. Çünkü top size geliyor onu kontrol edip yanan yere e, sen 70 tane falan bölme evet. var çevresinde ah, evet. gönderemez gerekiyor ama sadece o değil. Life in kinetic var mesela bu e, farkındalığı fazlalaştıran bir... E,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 takım halinde bir şeyin işlediğini tıkır tıkır işlediğini gördüğümüz zaman ben kişi olarak çok daha fazla ama seviyorum. Ka ka Kahramanların o... olduğu makine daha başka bir <gülüyor> basyonu Messi mesela kahraman ama o makine de işliyor. Ya o da ya işte dedim ya aslında Almanya'da iki tane tür model var. Yani Bayern ve Boris Tamamen birbirlerine zıt. Birbirlerinden farklı. Ee, o yüzden de örnek alınması açısından Dortmund'un masaya yatırılması her zaman önemlidir. Bayern Münih yani, anlamaz diyorsun. <gülüyor> Bayern örnek alamazsınız. Çünkü Bayernlik geçen klop demişti bir futbol dünyasında var olan imkanların hepsine sahip yani. Bütün hepsini kullanabiliyor <gülüyor> size karşı. Siz ve onu yendiğiniz zaman size öyle bir geri dönüş oluyor ki diyor onların. Korkunç yani korkunç. Korkunç yani. bir dönüş Bağış yani. demişti ya yani sen git şampiyonlar finalinde bir sene önce beş sene önce dediği penaltılarda Penaltıları da kaybet ve yine o penaltıyı atamayan adam sana kupayı getirecek adamlardan da bir olsun. Bir sene sonra da kupayı al ligi finali ve iki sene üst üste de şampiyonlar ligi finali oyna. Yani dört yılda da üç kere. Orada. Dört yılda da üç kere. Daha bunun benzerini 99'da biliyorsunuz yani son dakikada. Evet Manchester, yani, United. Manchester United maçında. İki gol son dakikada. Yani, <gülüyor> son dakikada iki gol yiyerekten yani tamam, tamam kupa bizim dediği yanında. Ki maçı da domine etmişti. Maçı orada. da domine etmişti inanılmaz iyi bir şekilde. Benim, benim içime dert oldu. Şu işte, kahramanla takım işleyişi arasındaki e, küçük anekdotu söyleyeceğim. Çok e, keyif aldığım bir e, yazıydı o.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 ...bir tane e, o konuma getirebilecek miyiz? Yani... Mancini belki. Ama zaten zeminden dolayı da sakatlandı. Evet, yani evet. Oynayabileceği zemin yok. Bir evet. de hani şey hurafesi var ya... Yani, ...Kaka gelmişti de dönmüştü 18 evet, yaşında. Yani. Yani, Gelseydi işte de... Kaka olmazdı. Evet. Bir de o var yani. Olur muydu onu görmek lazım? Evet e, yine bir şarkası vereceğiz. Ondan sonra Dortmund ve... Bir de artık bu Nesli Gaye'de biz Bayern Münih'le girdik. Çünkü bayağı Yani Dortmund'dan konuşurken Bayern Münih'ten de olmaz. Bizim örnek olmaz. almamız gereken kulüp biraz Dortmund. O önemli bizim adımız. E, ülke ülke takımı. Evet. Yani evet. Çünkü Dortmund örnek alınabilir, kopya edilebilir bir şey. Bayan Münih'i etmek istiyorsanız bir kere kasanızda...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 yine de fark açıldığı için işte, Bayern Münih Şampiyonlar yani Dortmund ki önemli değil. Şampiyonlar gelirleri de bize dağıtılsın diye bir şey yaptı. Mevatlerde <gülüyor> yani işte, bu çok... Alman değil. Ne o göçmen falan değil. Buruşaga vardı ya Frankfurt Başkanı hem mı? Şey, Alman... Henry he, ya, Burushagen değil. Buruşagın diye yazıyor. Ya. Yani bu mesela e, Almanlara özel bir şey dediğin gibi yani hangi insan diğerinin Şampiyonlar gelirine göz koyar ya da bunu dağıtılmasını ister? <gülüyor> daha dengeli olması için yani çünkü fark açıldıkça açıldı doğrusunu söylemek gerekirse. Evet, e, burayı o zaman bir madem örnek alacağız, e, maaşı marş, ile girelim. Borussia Dortmund'un resmi marşı ve yine önümde ortaokulda bıraktığım dilin e, enkazı <gülüyor> duruyor. Wir halten fest und troi zusammen. Dinliyoruz. Dünya Savaşı bitmiş. Kutlamalar yapılıyor <gülüyor> Almanya'da. Ee, ama ruh ablasında. <gülüyor> <gülüyor> ee, Orhan Uluca ile beraberiz. Libero'da açık radyo e, 94.9'da. Borussia Dortmund'u konuşuyoruz. E, yavaş yavaş Bundesliga'da muhabbeti de yaptık. E, Dortmund'da örnek alıyormuşuz. Orhan e, bunun altını özellikle çizdi. E, çünkü Bayan Münih örnek alacak e, bir halimiz yok. Onu anlıyoruz değil mi? Öyle bir e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 Ama sen dedin ki e, buna genç mi diyorsun? Bir de evet. bir şey diyeceğim Almanya'dan ve e, oyuncu seçimleri çok fazlaca Alman ikinci giden. Bundesliga 2'den e, transferlerde e, çıkışta. Evet Subotich falan zaten e, şeyin kendi örneğiyle Mainz'deyken... E, Klop'un öğrentisiyle. Ucuz olması açısından başka şansın yok. Hatta Japonya'nın ikinci liginden Kagawa geldi ama yabancılar şu anda çok fazla aslında. Yani Polonyalı var iki tane. İşte e, Gabonlu var şu anda. Ermeni var. E, baktığınız zaman Ob Ob attı. Evet, Obameyang. Yani Fransız. Yeni Störgün. transfer. Flash. E, şu anda şenini. transferlerin hepsi Yunan var. Yunanistan Gabon ve Almeni Ermeni var. Üç tane farklı ülkeden. Bu da tartışılıyor muydu? Miktaryen. Yani. Yani Hı, Miktaryen. Miktaryen.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 Yapmalar gereken tek şey Ertuğrul Salaman Bursa Spor'u yaptığı gibi doğru bir plan program. Belki de bir teknik direktör seçmek iyi Ama bilir. bir taraftan e, Almanya'daki, genelde Almanya'da özellikle de Dortmund'daki yani taraftar kültürü var, de, var dedin diye söylüyorum. Oradaki taraftar kültürüyle bizdekinin farkını da herhalde ilgili koyabilirsin. Ama mesela Dortmund'u örnek almak açısından e, büyükler zorlanabilir. Çünkü onlar her sene şampiyonluğu oynamak istiyorlar. Ama bunun için Bursa Spor'un...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 Dahi Karl Hoffman'a vardı mesela Atamayla gelmişiz. 83 yılında başvurarak geldi Bayamülük'e. Yani iş başvurusu yaparak geldi. Bayamülük'ün bütçesini evet, yöneten, yani, yöneten adam. Evet bugün dahi diye geçer. Finans dahisi olarak dahi geçer. Yani bu insan yönetim dahi. Çünkü diğer adamların zaten işi var gündelik. Futbol kulübü yönetmek kadar basit bir şey bir değil. Bir şey soracağım. Uli Heröz para mı alıyor, para mı veriyor? A ee, Bayan Münih'te Yok o artık e, sembol bir isim olduğu için Çocuğu olarak gördükleri için Bayan onun e, Sembol bir rakam var Almıyordur onu zaten fabrikalarda daha... Söylemeye çalıştım aslında hani para veren başkan değil Ulihan'ın canım Yok canım Ulihan'ın yani... e, 30 yıllık maaşlı çalışan İnsanıydı ama artık maaş da almıyordu Yani, Milik... yani sonucunda profesyonel bir e, yani Elemandan bahsediyoruz yani 72 yılında ama Bu da, da Orhan'ın dediği bir hadise Çok önemli bu adamların zaten işi gücü var zaten o işi... Bir de anlamazlar. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> anlamadıklarını bilirler. Mesela ha. Burada da İsmail'in dediği önemli. Tabii ki. Anlamadıklarının farkında ve bunu anlayanları atıyorlar. Tabii ki yani mesele her kulübün seçilmiş olan yöneticilerinin atadıkları bir spor yönetimi vardır oluşturulan başkanlar. Hani bizim o bugün başkan dediğin Vatske e, maaşlı çalışanıdır aslında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 Sezlerin işle olmuştu. Evet. Görüntüde mesela İbrahim Altınsa'ya o yetki yine verilmişti. Ön derizyonda olduğu gibi ama bir transfer yapacak. Üç tane yönetici sizden önce atlıyordu. E, işi bitirmek için. mesela. Aslında Fangal, hala öyle. Hala öyle. Mesela bugün e, Goran işte şey, Ericsson'la yani İbrahim Altınsa sözde sportif direktördü ya da yönetim. Ama gel gör ki orada Fangal ile görüşmeleri yürütürken diğer yönetici protokol bile imzalamış oluyor. <gülüyor> Ve yani onun zaten karşısında istifa etmek durumunda kalıyor. Çünkü kişisel itibar Önder i̇şte yani de evet, şu anda izlediğim var. kadarıyla e, mesaimiz oldu bir miktar. E, bunları dengeleyerek e, bir yere götürmeye çalışıyor. Herhalde başka Bel türlü Belki de dediğin gibi ben hocam? onu Galatasaray öğretimde söylemiştim. Kurumsallaşma çok konuşuyor Türkiye'de ama şu an için en başarılı uygulayıcısı Beşiktaş. Evet biraz sonlarına geliyoruz artık. Ben merak ettiğim bir de işin sağdaki hikayesi değil o sahayı çevirleyen taraftar hikayeleri. Ee, Almanya bu Bundesliga e, belki de dünyanın en ciddi e, maç izleme ortalaması olan İngilizce. liglerinden biri. Evet, e, ben bayağı keyfi de buluyorum açık söylemek gerekirse bu Bundesliga'yı. Zaten e, İngiltere ile ilgili bu. Bunda... Oyun seyretmeye gelen bir insan grubu var. Evet onları da izledik yani en son hatta e, Yavuz'la gittik o bile yani bunu tanıtıp yani geldik. oyun, oyun seyrediyorlar. oyun. Yani aramızda bu arada Schalke her takım maçını izledik ki Berlin'de. ile bas bas bağırıyordu aramızda. Arada bir bunlar bunlara laf atıyordu. Schalke 2-0 aldı maçı. Schalke ikinci golünde bile ama nasıl Hertha'ya bağırıyorlar. Dalga geçiyor ve aramızda da en son da Yavuz da biz karşıdık lan adam olun sizde yani bizim olayla ilgimiz yok ama o kadarını bizde kaldı kalamayız ayakta kardeşlerimize dokun şeyi mahvattiniz ha yani e, Dortmund seyircisini baya böyle <gülüyor> deplasmanlarda da falan da görüyoruz aslında değil mi yani bugün İngiltere'de işte Arsenal maçında gördüğünüz deplasmandaki Dortmund seyircisi bir de onlar biliyorsunuz yani ayakta seyretmek için çok büyük çaba veriyorlar ve kulüp de buna saygı duyup. Kaldırmamak evet. için diretiyor. Şampiyonlar maçlarına sadece koltuklara geliyor tekrar ya. tekrar çizelim. Geçtiğimiz programları söylemiştik. Ayakta seyretme isyanı e, evet, çıkaran e, Sankt Pauli e, Union, Dortmund. Union uh -huh. Dortmund. <gülüyor> evet, özellikle Dortmund'un çok ünlüdür. Çünkü Dortmund'un o Güney Trubu'nun yani o e, Kalarkas dediğimiz yerde olan seyirci sayısı 25 bin. Normalde bizim statların tamamında ortalama <gülüyor> oluyor. Yani o 25 bin kişi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 Yerde belki İngiltere dediğim gibi tek örnektir. Şimdi sanki Paris sokakları da hareketli. Hamburg, selam çakalım evet, senin Parisinde. Hamburga ve özellikle sanki Paris sokaklarının selam çakalım. Evet şimdi e, son müziğimizi çalacağız. Ondan sonra da e, veda kısmına geçeceğiz. Bize kısa bir veda kısmı kalsın. Evet bugün e, 19 Ocak, değil mi? Bugün 19 Ocak. Ee, Grantlinkin evet. 7. ölüm yıl dönümü. Yıl dönümü e, Bence bir şarkıyı dinleyelim. 7 yıldır söyleyeceklerimizi başka platformlarda da söylüyoruz. Evet Grant için çalıyoruz Bandista'dan. Güneş yine doğuyor. Ne yok, biçer bitite yiyecek, yiyor. Bahir korkuyor, resim soruyor. Güneş güneşe doğuyor, sabah oluyor, sabah oluyor. Güneş güneşine doğuyor, sabah oluyor, sabah oluyor. Bir sessiz mezarında yatıyor. Kaçı bir resim bir resim yapınca, soruyor. Güneş güneş yine doğuyor Sabah oluyor Sabah oluyor Güneş güneş yine doğuyor Dayatıyor yarasından yalanını söziyor. Güneş, güneş ile doğuyor, sabah oluyor, sabah oluyor. Güneş, güneş ile doğuyor, sabah <gülüyor> Küreye ve adalete Onlar kalkıyor, Güneş, güneşine doğuyor. Sana oluyor, sana oluyor. Güneş, güneşine do Şire Güneş güneşi sabah sabah Güneş güneşi doğu, yor sabah sabah Güneş güneşi doğu, sabah sabah Güneş Güneş sabah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 Der landet wieder bei ihnen und dann rauscht der ball rein. Also schauen sie hin und wir lassen sie jetzt mit diesem Traumtor allein. 66 Dünya Kupası'nın tartışmalı kaybedeni olan Batı Almanya'nın yıldızı Ema, ertesi sezonda Bundesliga gol krallığını 28 gol ile Gerd Müller'le ile Kişisel olarak iyi giden kariyerinde şampiyonluklar yaşamak isteyen oyuncu, önce Belçika Ligi'nin Antwerp takımı Bershaut'a transfer olur. Şampiyonluk gelmez ama 29 gol ile yine gol kralı olmuştur orada da. Belçika macerasının ardından Avusturya'da da top koşturan ama Almanya'da gezgin bir futbolcu olarak kariyerini sonlandırır. Borussia Dortmund tarihinde... İki kere gol kralı olabilen tek futbolcu olan Ema, gol sevinçlerinde yaptığı ve o günün Avrupa'sına pek Amerikan kalan kement atma hareketiyle de akıllara kazınmıştır. Hayatının sonlarında boğuştuğu akciğer kanseri hastalığını öğrendiğindeki hislerini haberi aldığımda kendimi 100 bin kişilik bir stadyumda 89. dakikada havadan gelen topu izlerken kaleciyle çarpışıp yere düşmüşüm gibi oldum. Cümleleriyle açıklayan Ema'ya, Westphalenin sadık tribünleri, kendilerine yakışır bir vefayla vedasını yapar ve müthiş bir koreografiyle bu büyük golcüyü uğurlar. Yakın marca. Evet ee, bandista'dan sonra yakın marca gemiğe girdik. E, Volkan hazırladı.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 Ee, Orhan Uluca ile beraberdik. Ee, bunu destekle sorumluluğumuz ilan ettik kendisini bundan böyle. Borussia Dortmund'u konuştu. Yeni bir aday çıkıncaya kadar. Yeni bir aday çıkıncaya. <gülüyor> Ama Orhan <gülüyor> girişte zor ya. Orhan, <gülüyor> <düşürüyor>. <gülüyor> Orhan çok sağ ol. Yarışa sokuyoruz. Vallahi ben <gülüyor> çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım her şeyden önce. Ee, Ozan böyle... bundan sonra da keyif aldıracağın yeni programlar yeni havalarda, yeni ortamlarda başka takımları konuşurken yaparız. Ee, İsmail... Belki de Bayern'i bu sene... Tahtından ettikten sonra. Ama bay, Zor görünüyor bu, bu arada. Farklı bir bayan muhabbeti yapıyor Bence, sadece Türkiye'deki bayan algısı üzerine Aha, yapabiliriz. Ha güzel bir konu. Bak, güzel biraz bir sakata gelmiş bu aralar. Bu da, zor gidiyor. Ama Türkiye'deki bayan algısı Kesinlikle üzerine Orhan'ın farklı yani. parantezleri var. O değer. Bir programa değer. Biz de Orhan'a çalışırız. Evet. E, makas keselim. işaretleri makas, geldi. Makas geldi. Herkese iyi pazarlar. Bu haftalık da bu kadar. Teknik masada Ömer Şahin'e de teşekkürlerimizi iletiyoruz.